Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek isteyenler gerçekten çok büyük bir kaynağa dalmış olurlar. Müslümanın yapması gereken en güzel ibadetlerden ve öğrenme tarzlarından birisi Kur'an-ı Kerim ezberlemektir. Kesinlikle ama kesinlikle Kur'an-ı Kerim çocuk veya gençlerin ezberleyebileceği, bir yaştan sonra ezberlenemez denen bir kitap değildir. Yüzlerce, binlerce kere ispat edilmiştir ki, yaşıyla başıyla insanlar Kur'an-ı Kerim'in tamamını bile ezberleyebilmişlerdir. Burada şüphesiz itiraf etmek gerekir ki, 10 yaşında berrak kafada, hayat sorunlarıyla karşılaşmamış, yorulmamış, sağlığı yerinde bir çocuğun oturup bir cüz Kur'an ezberlemesi ile 3-4 çocuk sahibi, işi gücü olan bir insanın bir cüz Kur'an ezberlemesi aynı değil. Bu bir gerçek. Ama insan 30 yaşında da olsa, 50 yaşında da olsa, 65 yaşında da olsa bir şeyler ezberleyebilir en azından ömrünün geri kalan kısmını Kur'an'dan bir şeyler ezberlemeye uğraşırken geçirir ki ibadet dediğimiz şey budur belki de onun o yaşında o konumunda o imkanlarla yapabileceği çok güzel bir cihadıdır belki de. Şeytan insan yaşlanınca bir daha Kur'an ezberleyemez diyorsa bunu bir bilerek amaçla söylüyor. Hatta bazı kardeşlerimiz ona mesela Fatiha suresinde şurayı şöyle okuman gerekir dediğinde bir kere böyle ezberledim bu yaştan sonra değişmez diyerek gayet kabul edilemez bir yanlış yapıyordur. Değişmez bir şey yoktur. Zor değişir olabilir ama her şey değişir. Dünya değişiyor, dağlar bile eskiyor. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim ezberlemek genç işidir, sözü yerinde değildir. Genç için daha kolaydır. Ama yaşlının emeği kazanacağı sevapla ölçüldüğünde belki yaşlılar daha fazla iletli bir iş yapıyorlardır da denebilir. Bu hakikati unutmayalım. Peki Kur'an-ı Kerim ezberlemek bütünü de olabilir. Yani Kur'an-ı Kerim'in bütününü de konuşuyor olabiliriz. Bakara suresini ezberleyeyim deyip kendimize bir plan yapmış olabiliriz Surelerden bir sure olur Surenin içinden birkaç ayet olur Mesela Bakara suresinin Son iki ayeti Camilerde dinlediğimiz اَمَنَا الرَّسُولُ بِمَا اُنْزِرِ اِلَيْهِ Rabbi vel وَالْمُؤْمِنُونَ Onu ezberlemeye karar verebiliriz Evvela Biz Bu kararımızı hangi niyet üzerine oturtuyoruz onu kararlaştıralım herhalde gelenek olsun şöhret olsun diye bir ezber yapmıyoruz ama kadın erkek annedir değildir işi vardır çoktur hepimiz Allah'ın kitabına iman ediyoruz bu imanımız bizi Kur'an-ı Kerim'e Allah'ın kitabına alaka göstermeye itiyor alakanında en güzeli Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek, okumak olur. Burada niyetimizi iyi tespit edelim, bir Allah'ın kitabını ezberlemek istiyoruz, artı sevap umuyoruz. Harf harf bundan sevap toplayacağız inşallah. Bir yarışımız yok, bir endişemiz yok, şu noktaya gelemezsem çarpılırım diye mesela bir derdimiz yok. İkinci dikkat edilecek nokta, mesela 30 yaşında bir insan, 45 yaşında çoluk çocuk sahibi bir insan, hatta ve hatta, hatta ve hatta, çocukları bile hemen Kur'an-ı Kerim'in hafızlığına başlatmamak gerekir. Çok büyük gayemiz olsun, uygulamamız dilim dilim olsun. Yani Bakara Suresi, iki buçuk cüz yaklaşık olarak, bu iki buçuk cüz Kur'an-ı Kerim'i ben hemen ezberleyeceğim diyecek birisinin mesela ondan önce bir cüzün üçte biri kadar eden hemen hemen o kadar eden Yasin-i Şerif'i ezberlemiş olması lazım yani basamak basamak gitmek lazım zekamızı direnme kabiliyetimizi iyi hesap ederek ezber yapmamız lazım. Bu hesapları, kitaplıkları güzel yapalım. Mesela önce Bakara suresinin son iki ayetini ezberleyelim. Ondan sonra Beğine suresini <gülüyor> Lembikunu Ladinakafaru Minahlik Taber Mushkiline Munfekini hatta Taatiyamun Beğine o sureyi ezberleyelim. Zekamızı bir görelim. Onu ne kadar muhafaza ediyorum anlayalım. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'den dilediğimiz kadar ömrümüzün sonuna kadar ezberleyelim. İnşallah da bir gün tamamını ezberleriz. Nasıl ezber yapacağızdan önce, ezber için Kur'an okuyacağımız vakit çok önemli. Bu vakit istikrarlı olmalı. Yani bir gün beş dakika okuyoruz, bir gün bir saat okuyoruz, bunaltabiliriz kendi kendimizi. Bunun yerine her gün sabah namazından sonra yarım saat Kur'an ezberiyle uğraşacağım gibi en bereketli vaktin de sabah vakitleri olduğunu, akşamdan sonra iş dönüşü, kullanacağımız ezber vaktinin belki sabahın yarısı kadar bile olmayabileceğini iyi düşünelim. Ezberden önce doğru okuduğumuzu garanti etmemiz lazım. Yanlış ezberlersek o öyle kalır, kaş yaparken de göz çıkarabiliriz Allah göstermesin. Bu nasıl olmalı? Yani iyi bilen, doğru bilen olduğuna inandığımız birisine bir okuyayım, bir dinle dememizde fayda var. Açarız Kur'an-ı Kerim'i. أَعْوذُ بِاللّٰهِ اِنَّ Bismillahirrahmanirrahim اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَص۪يرًا Doğru okudun, tamamdır dediyse burayı ezberlemeye kalkalım. Aksi takdirde yanlışımız bizi vebale sev sevk edebilir. Peki nasıl ezberleyeceğiz? İstediğin gibi ezberle. Bunun tek çaresi var, fazla okuyacaksın. Yani bir yeri 50, 100, 500 ne kadar da ezberleyebiliyorsan bu senin kafandaki boşluğa, doluluğa, kendini ona verip vermemene, kullandığın vakte bağlı, zeka türüne bağlı. Ama bunun tek çaresi bir ayeti çokça çokça tekrar etmektir. Mümkün olduğu kadar uzun uzun okumamak lazım. Mesela, Fatiha suresine örnek vereyim, bunu ben sıfırdan ezberlediğimi veya çocuğumu ezberlettiğimi kabul edeyim. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin Elhamdülillahi rabbil alemin Elhamdülillahi rabbil alamin bize çocukken tesbihi elimize verir, 33 defa bunu oku derlerdi. Çocuk tabi 33 defa da bitiriyor, ezberliyor. Bunun bir kısmını bakarak, bir kısmını ezberden tutarak okuruz. Bu okuma 33 kerede olmayabilir, 99 kerede olur. Acelemiz yok, kovalayanımız yok. Bu mantıkla ezberli yapmak lazım. Mümkün olduğu kadar sesli okursak daha kalıcı ve daha kolay ezber olur. Mırıldanarak okuduğumuzda kalıcılık oranı ve maalesef Bakarken fark etmeden yanlış okuma oranı arasında bir çelişki olabilir. Bir ayeti, bir sureyi ezberli dikmeyi hamd etmek lazım. Elhamdülillah demek lazım. Ondan sonra da artık namazlarda onu zamm-ı sure okumaya başlamalıyız. Hafta geçmeden ezberlerimizin bir kere bir tekrar edilmesi gerekir. Aksi takdirde o ezberimiz bir kenarda kaybolabilir ezberledikten sonra da aynı kişiye hani ilk defa bizi dinleyen kişiye bir dinler misin doğru ezberledik mi demekte de fayda var peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile Cebrail aleyhisselama dinlettiriyordu ezberlediği Kur'an'ı hepimiz için kolay olsun mübarek olsun bu hamdemiz velhamdülillahi rabbil alemin ve zekir fe in zik rot fel mu